Hoş geldiniz. Zorlu bir seriye başlıyoruz. Şimdi kuantum deyince insanlar farklı şeyler düşünüyorlar. Örneğin ya böyle 20 tane kitap okusak da öğrenemeyeceğimiz, aklımızın asla almayacağı bir ortam ya da marketlerden 2 liraya aldığımız hayatı yönetme kitaplarıyla, mutluluğun şifresi kitaplarıyla düşünce gücüyle bir şeyleri başarmak olarak algılıyorlar. Fakat kuantum fiziği bunların ikisi de değil. Bu kadar basit bir şey değil. Bu seriyi kaç video tutar bilmiyorum ama elimden geldiğince her videoda Prensip prensip özellikle bazı şeyleri aktarmaya çalışacağım ve bu videoyu da bir giriş videosu olarak seçtim. Yani kuantum biliminin genel bir özetini yapacağım. Tabii ki burada her şeyi anlatma, her şeyi öğretme şansım yok ama en azından bilinmesi gereken şeyleri baştan söylemiş olayım. Bazı deneylerden bahsedeyim ki sonraki videolarda kafanız karışmasın. En azından hangi terim ne anlama geliyor? Hı, böyle bir deney vardı bu demek buydu gibisinden aklınızda bazı profiller oluşsun istiyorum. Burada elimden geldiğince kuantum fiziği nedir, ne değildir bundan bahsedeceğim çünkü insanlar kuantumun ne olduğunu değil daha çok ne olmadığını biliyorlar fakat onun öyle olmadığının farkında değiller çünkü çarpıtılmış bir bilimle karşı karşıyayız. Zaten video içinde bunlardan bahsedeceğim fazla uzatmayalım. Öyleyse başlayalım. Daha baştan söyleyeyim bu video öyle herhangi bir izim felsefesi gütmeyecektir yani doğu mistisizmi, ruhçuluk ya da düşünce gücü ya da kuantumla bir şeyler başarmak ya da bakın bu zaten bu kitapta yazıyordu bunu biz birkaç bin yıl önce söylemiştik gibi şeylere girmeyeceğim. Burada tamamen bilimsel bir dille ve tamamen bilimsel içerikli olarak bir bilgi vermeye çalışacağım. E bunu elimden geldiğince basit bir şekilde yapmaya çalışacağım. Çünkü dediğim üzere bu bilim o kadar çok çarpıtıldı ve o kadar yanlış öğretildi ki artık bunun doğrularını, eğrilerini adam akıllı kıyaslayarak aktarmak gerekiyor. Kuantum fiziğine girmeden önce öncelikle bizim algıladığımız evrenin yani bizim gerçek olarak algıladığımız hatta Newton fiziği dediğimiz fiziği anlamamız gerekiyor. Çünkü kuantum maddenin iç yapısını inceleyen bir bilim dalı. Atom altı parçacıkları inceleyen bir bilim dalı ama biz bunları hissedemiyoruz. Biz atomsal dünyada yaşıyoruz, dolayısıyla bizi ilgilendiren dünya aslında kuantum boyutu değil. Ama bizim hissettiğimiz her şeyi sağlayan ve belki de yaratılışın sırrı olabilecek şey kuantum. Dolayısıyla kuantumu anlayabilmek için de öncelikle bazı fizik prensiplerini bilebilmemiz gerekiyor. Ki böylelikle en azından, hımm bu böyleyse bu da böyledir diyebilelim. Şimdi neden biz kuantumu inceleyecekken bunun haricinde birçok şeyi de bilmek zorundayız? Çünkü kuantum fiziği bizim bildiğimiz her şeyin tam tersini söyleyecek bize ve bunu anlayabilmek için de ya geniş bir bilgiye sahip olmak lazım ya da açık fikirli olmak lazım. Niye böyle söylüyorum? Örneğin biz evreni nasıl algılıyoruz? Biyolojik varlıklarız ve evrende fiziksel bir oluşum. Biz gördüğümüz, hissettiğimiz, düşünebildiğimiz, yorumlayabildiğimiz yani gerçek olduğuna inandığımız her şeyi belirli algı süzgeçlerinden geçiriyoruz ve bunun gerçek olduğuna inanıyoruz. Örneğin evrende bazı elementler vardır ya da katı, sıvı, gaz gibi formlar vardır. Yani benim oturduğum koltuk sıvı bir koltuk değil. Fakat kuantum boyutuna indiğinizde bunun böyle olmadığını göreceksiniz. Katı, sıvı, gaz dediğimiz her şeyin aslında aynı şey olduğunu ve hatta bu aynı şey dediğimiz parçacıkların bile aslında kendilerine has bir iradeye ve özelliğe sahip olduklarını göreceksiniz. Çok basit bir örnekle tabii ki tam olarak kuantumu bize anlatamayacak ama Algı organlarımızın bizi yanıltabiliyor olması şöyle örneklendirilebilir. Örneğin biz şu anda sabit bir dünyada yaşıyor gibi bir deneyim yaşıyoruz. Fakat dünya hem çok hızlı bir şekilde kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönüyor. Ama biz bunu hissediyor olsaydık yani yer çekimi olmasaydı sabit kalamazdık ki zaten canlılık diye bir şey de oluşamazdı. Yer çekimi gibi bazı şeyler bize dünyanın sabit olduğunu hissettiriyorken bizim beynimiz, Algılayış organlarımız bize dünyanın belirli bir formda olduğunu hissettiriyor aynı zamanda. Fakat bizim gördüğümüz şeyler gerçekliği temsil etmiyorlar. Öyle ki birçok canlı varlık bizden daha farklı bir gerçekliği tecrübe ediyor. Yani bizim gördüğümüz renkleri görmeyen, bizim duyamadığımız sesleri duyan ya da bizim göremediğimiz şeyleri gören hayvanlar var. Bu gibi birçok örnek verebilir ve bunu çözümleyebiliriz. Çünkü bizi ilgilendiren kısım çözümleyebildiğimiz şeyler. Zaten felsefe de, bilim de bu yüzden çıktı. Algıladıklarımızın ardındakini aramak, gördüklerimizin arkasındakini görmek, bilemediğimiz şeyleri bilmeye çalışmak ve daha çok açıklamayla, daha çok bilgiyle evreni daha iyi yorumlamak. Bu arada neden çözümlemek diyorum? Çünkü kuantum fiziği bizim evreni çözümleyişimizle başladı. Hatta bilim de böyle başladı. Biz maddeyi çözümlemeye başlayarak kuantum diye bir varlığın olduğunu öğrenmiş olduk. Öyle bir dünyaya giriş yaptık. Hatta bunu yaparken birçok tabuyu da yıkmış olduk. Çünkü kuantum fiziği çıkmadan önce Newton fiziği yani bilardo topu mekaniği denilen bazı kurallar geçerliydi. Ve bütün dünya tarafından bunlar geçerliydi. Hatta Immanuel Kant gibi bazı insanlar bile ya Newton da her şeyi buldu. Bu saatten sonra öğrenecek ne kaldı ki? Bilim yapmaya gerek kalmıyor artık gibi düşüncelere girmişti. Zaten bu yüzden Einstein gibi insanlar ortaya çıktığında yeni bir şeyler ortaya attıklarında ''Ya kardeşim zırvalıyorsun Allah aşkına daha ne kaldı ki öğrenecek yani. Newton mu yanılıyor yani şimdi? Sen mi biliyorsun?'' demişlerdi. Fakat öğrendik ki biz aslında birçok şeyi bildiğimizi sanıyorken aslında hiçbir şey bilmiyormuşuz. Hatta bizim son 5000 yılda öğrendiğimiz fiziksel gerçekleri, bilgileri toplasak ve bunu son 100 yılda kuantum dünyası sayesinde öğrendiğimiz şeylerle kıyaslasak, bizim 5000 yıldır öğrendiğimiz klasik fizik gibi bazı bilgi verileri 1 kilo ediyorsa kuantum belki de 5 kilo ediyordur. Rakam biraz abartılı geliyor biliyorum ama hiç de öyle değil. Çünkü gerçek bilgi bizim görebildiklerimizin değil, göremediklerimizin ardında yatıyor ve oraya da kuantum alemi diyoruz. Biz maddenin ne olduğunu öğrenene kadar onunla alakalı birçok teori ortaya atmıştık. Birçok kişi farklı fikirler ileri sürmüştü. Ve bütün bu fikirlerin odak noktası, bilimin de, dinin de, felsefenin de odak noktası şuydu. Gerçek nedir? nereye kadar bilebiliriz? İşte bu sorudan sonra artık tamamen bizim rasyonel bilim dediğimiz şeyden çıkarak biraz felsefeye girmeye başlıyoruz. Çünkü bilimin de doğmasını sağlayan şey aslında felsefeydi. Öyle ki antik Yunan'da bilim adamlarına filozof diyorlardı. Örneğin birisi biyologsa bitki filozofudur. Birisi astronomsa yıldız filozofudur. Birisi fizikçi ise doğa filozofudur. Birisi akıl, mantık, erdem, iyilik gibi şeyleri araştırıyorsa bu da ahlak filozofudur. Yani Sokrates gibi insanlardır. Fakat bu dönemde ortaya atılan birçok fikir vardı maddeyle alakalı, evrenle alakalı. Ki bunların çoğu zaten zaman geçtikçe yenilendi, üstüne katlanılarak daha büyük teoriler haline gelerek günümüze kadar ulaşmayı başardılar. Bazıları yanlışlandı, bazıları doğrulandı. Fakat bizi ilgilendiren kısmı kuantum alemine benzerlik gösteren bu bazı teorilerin hala günümüze kadar sanki yanlışlanmamış ya da Tek gerçek oymuş gibi anlatılıyor olması. Aristo maddenin özelliğini kaybetmeden sonsuza kadar bölünebileceğini savunmuştu. Demokritus gibi atomcu felsefecilerse maddenin evrendeki en küçük temel yapı taşı olduğunu söylemişlerdi. Ve bu bölünemezdi. Ki zaten atom kelimesi bile buradan geliyor aslında. Atomos yani bölünemez. Bunun yanında Platon gibi bazı filozoflar ya madde bölünse ne olur, bölünemese ne olur bizi ilgilendiren şey görebildiğimiz ya da ölçebildiğimiz şeyler değil bunun arkasındaki şeylerdir diye düşünerek farklı bir görüş ortaya atmıştı. Fikirlerini maddenin gerçekliği üzerine kurmuş insanlar ileri de maddenin ezeli ve ebedi olduğunu, dolayısıyla yaratılışın maddeyle ibaret olduğunu ve aslında evrendeki tek gerçeğin madde olduğunu söyleyerek materyalizm denilen kavramı oluşturmaya başladılar. Fakat esas gerçeğin madde değil maddenin ardındakini aramak olduğunu söyleyen Platon gibi, Plotinusçular gibi bazı insanlar da vardı ki bunların fikirleri değişiyordu. Örneğin çoğunluk evrenin bir ilüzyondan, bir simülasyondan ibaret olduğunu söylüyordu. Yani bizim görebildiğimiz her şey aslında gerçekliğin ardındaki bazı figürlerin yansımalarıydı, gölgeleriydi. Bütün maddenin ardında, bütün evrenin ve gerçekliğin ardında bizim algılayamadığımız farklı bir gerçeklik var ve yaratılmış ve yaratılabilecek olan her şey o gerçekliğin ardında kayıtlı. Bizim aklımıza gelen bütün ilhamlar, o gerçeklikten bize taşan, bize gelen bazı vahiy denilebilecek bilgiler. Bu fikri şöyle özetleyebilirim aslında. Örneğin şu anda beni çeken bu kamera, bu inanca göre gerçek bir kamera değil. Gerçekte, yaratılışın arkasında gerçek bir kameranın bilgisi var ve o mükemmel, kusursuz bir kamera. Fakat biz onu yapmayı başaramadığımız için, o kameranın bilgisi bizim beynimize ulaşıyor, bazı mucitler, bir kamera tasarlamaya başlıyorlar ve göremedikleri ancak hissettikleri bir şey yaratmış oluyorlar. Yani aslında bizim şu anda en iyi kameralarımız bile aslında gerçek bir kamerayı temsil etmiyorlar. Çünkü gerçek kamera bizim aklımızın alamayacağı kadar kusursuz ve çoktan ne olduğu belirlenmiş bir bilgi. Çünkü evrendeki her şey böyle bilgilerden ibaret. Bizim aklımıza gelebilecek diğer da, hatta diğer tanrılarda bizim inançlarımız da kusurlular. Çünkü gerçek inanç, gerçek tanrı, gerçek varlık bizim yaratılmış ya da kendini devam ettiren bu fiziksel evrenimizde mevcut olamayacak kadar mükemmel. Teoriye göre yaratılışın özünde tıpkı sıfır ve birlerden oluşmuş bir bilgisayar programında olduğu gibi bazı kodlamalar var, bazı şifreler var. Ve bunların bize yorumlanışı, bize görünüşü daha da kusurlu bir algılamadan ibaret oluyor ve zaten biz de bunları kendi beynimizle yorumluyor olduğumuz için... Tamamen doğru bir şekilde bunları yorumlayamıyoruz. Dolayısıyla bizim atom nedir, madde nedir buna bakmaktan ziyade bunun arkasını öğrenmemiz gerekiyor. E eski zamanlarda bununla alakalı teknolojiler çok fazla gelişemediği için insanlar düşünerek bunu yapmaya çalıştılar. Ve zaten bu yüzden düşünebilmeyi de tanrısal bir yetenek olarak adlandırdılar. Platon bizim tanrının bir düşüncesi olduğumuzu ve bizim düşüncelerimizin de tanrısal bir yetenek olduğunu fakat daha düşük seviyeli bir yaratım olduğunu söyledi. Bu yüzden düşünmek oldukça önemliydi çünkü tek gerçek düşünebiliyor olmaktı. Fakat bu fikir zaten daha sonraları ruhçuluk akımına da girmişti ki zaten spritüelizm dediğimiz ruhçuluk akımını eski Yunan'da başlatan liderlerden biri Platon'du. Platon'dan sonra Plotinus'cular gibi bazı kişiler ortaya çıktı ve bu öğretiler Hristiyanlık dinine kadar girdi. Birinci Konstantin dönemiyle beraber artık Hristiyanlık daha spritüelist bir inanç haline geldi ki bundan sonra da İslam aleminde yine mistik öğretileri ve bazı Hint inanışlarını İslamla birleştirerek tasavvuf gibi bazı fikirler ortaya atan insanlar çıktı. Örneğin Hallacı Mansur gibi insanlar bunun temeliydi. Daha sonra Mevlana gibi, İbnül Arabi gibi bazı insanlar bunları daha da yorumlayarak panteist veya panenteist bir inanç geliştirdiler. Ki bu videonun konusu inançlar değil fakat bu inancın artık herhangi bir dine bağlı olmadan kuantumla birleştirildiğini ve Kuantum teolojisi denilen bir şeyin ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü bizim maddenin ardındaki gerçeği aramamızı sağlayan bu bilim insanlar tarafından oldukça mistik ve ruhani bir boyutta yorumlandı. Ve gerçek bilimle alakası olmayan sadece kişisel görüşlerden ibaret olan bir din haline geldi. Öyle ki artık buna kuantum felsefesi demeye başladık. Zaten bu videoyu bir giriş videosu olarak yapıyor olmamın ve diğer deneylere girmeden önce size kuantum nedir ne değildir bundan bahsetmek zorunda olmamın sebebi de bu. Çünkü insanın aklında her zaman şu vardır. Biz gerçek bilgiye asla ulaşamayacağız. Biz gerçeği, en son bilgiyi, nihai gerçeği öğrenemeyeceğiz. Biz öyle ya da böyle aklımız bunu almayacağı ya da o kadar gelişemeyeceğimiz veya belki kıyamet kopacağı için mutlak gerçekliğe ulaşamayacağız. Ki Platon da böyle düşünüyordu ve bu gerçek bilgiye insanın asla ulaşamayacağı, örneğin kameranın gerçek formunu içeren, İlk başlangıçtaki bilgeye ideler demeye başladı. Buna göre evrendeki her şeyin gerçek formu idelerde mevcuttu ve bu idelere asla ulaşamayacağımız için eninde sonunda yaptığımız her şey sonsuzluğa gidecekti. Aynı fikri ondan sonra gelenler de söylediler. Bu görüşü savundular fakat hepsi buna ide demedi. Bu gerçek, mutlak gerçeğin olduğu ortama kimisi ide dedi, kimisi nirvana dedi, kimisi fenafillah dedi, kimisi ise cennet dedi. Platonik kelimesi de buradan geliyor aslında. Platonik bizim bildiğimiz gibi öyle karşılıksız aşk anlamına gelen bir kelime değildir. Ulaşılması imkansız, elde edilmesi imkansız olan şey demektir. E tabii ki biz eğer bunu yapamayacaksak da yine de maddenin ardında bizim ulaşamayacağımız ya da ulaşsak da anlayamayacağımız bir şeyin olmadığını düşünmek mantıklı değil. Kaldı ki gerçekten de maddenin içinde böyle bir kudret var ama buna kuantum diyoruz. Şimdi soracaksınız ya yarım saattir Platon bilmem ne idealizm anlattın. iyi de bunların kuantumla ne alakası var? Çok alakası var arkadaşlar. Video ilerledikçe zaten bunu daha iyi anlayacaksınız. Az önce anlattığım bilgilerden yola çıkılarak ilk ideye yönelik bir idealizm kavramı oluşturuldu. Yani idea, düşünce. Ve bu bizi az önce sorduğumuz soruya getirdi. Çünkü bunların temelinde bahsettiğimiz soru yatıyordu. Gerçek nedir? Nereye kadar bilebiliriz? Artık bilim bizim maddesel evrenimizin ardındaki gerçekliği öğrenmeye başladı ve bu konuda bayağı bir yol kat ettik. E böyle olunca Big Bang gibi teoriler de ortaya çıkınca maddenin ezeliği ve ebedi olduğunu söyleyen materyalistler gibi ya da idealistler gibi bazı kişiler görüşlerini değiştirmeye başladılar. Fakat bu görüş değişikliği artık madde ezeliği ve ebedi değilse kuantum ezeliği ve ebedidir diyerek kuantumculuk yapmaya başladı. Ki bu videonun ana konusu aslında bu ama ben yine de elimden geldiğince bilimsel şeylere girmeye çalışacağım. Sonuçta amacımız Tanrı'yı bulmak falan değil bu videoda. Gerçi ben ne kadar anlatırsam anlatayım, ne kadar bununla alakalı belgesel çekilirse çekilsin yine de insanlar bunun böyle olmadığını düşünmeye devam edecekler. Takıntı haline getirenler inançlarından vazgeçmeyecekler. Her hafta evrimi çürüttük işte kanıt gibi saçma sapan videoların ortaya çıkması gibi insanlar telkin yöntemiyle, Bilimsel gerçekleri yok sayarak, anlattığınız şeyleri kabul etmeyerek, kendi inançlarını sanki bilimsel bir gerçekmiş gibi kafanıza vura vura size kabul ettirmeye çalışacaklar. E bazı yanlışları, bazı yanlış düşünceleri anlatmak için de onları da iyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla benim bu inançlara, fikirlere de girmem gerekiyordu. Ki son bir örnek olarak Descartes'a gireceğim. Çünkü evrenimizin bir ilüzyon olduğunu, gerçek olmadığını ya da aslında kuantum ortamının bize gerçekliği verdiğini söyleyen birçok fikir var ki temelde bu yanlış değil. Evet, aslında evren bizim gördüğümüz gibi bir evren değil ve evrenin yapısını oluşturan parçacıklar da aslında tamamen zıt parçacıklar. Ama bu gerçekten de bizim bir rüyada yaşıyor olduğumuz anlamına gelmiyor. Ki bu fikir çok yaygın bir fikirdi. Spinoza gibi, Descartes gibi birçok insan bunu kabul ettiler ve insanlara da bunu anlatmaya çalıştılar. Ki felsefi olarak gerçekten de çok başarılı bir. Çalışmaydı bu ama bilimsel olarak bir değeri yoktu. Şöyle bakabiliriz. Descartes şunları düşünmüştü. Evren bir uydurma olabilir. Konuştuğum herkes bir kukla olabilir. Ben bir cin tarafından kandırılıyor olabilirim veya rüyada olabilirim. Rüyadayken kendi neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlayamıyorum ama uyandığımda ha bir rüyaymış diyerek geçiştiriyorum. O zaman bir şeyin gerçek olduğunu nasıl bilebilirim? Neye inanmalıyım? Ya şimdi de uyuyorsam, ya bu beden gerçek bir beden değilse, ya bu evren aslında uydurmaysa, her şeyi sorgulayabilirim çünkü ne annem ne de kardeşlerim gerçekte doğru olmayabilirler. Kendim hariç kimsenin gerçek olduğuna inanamam çünkü onları tamamen kendi algılarımla süzgeçten geçiriyorum. Gerçek olduğuna ikna olabileceğim yalnızca tek bir şey var, ben çünkü bunları düşünebiliyorum ve en azından ben gerçeğim. İşte o meşhur düşünüyorum öyleyse varım fikri böyle ortaya çıktı. E bu kadar ön bilgi verdikten sonra artık kuantuma giriş yapabiliriz. Kuantuma giriş maddenin çözümlenmesi ile başlıyor. Çünkü bizim algıladığımız her şey, gördüğümüz her şey, içtiğimiz su, soluduğumuz hava, atan kalbimiz, beynimiz bunların hepsi atomlardan oluşuyorlar. Evren tamamen atomlardan oluşuyor fakat bu atomlar da daha ufak şeylerden oluşuyorlar. Yani atomlar evrendeki sınırlar değiller. Atomların merkezinde proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdek ve onun da etrafında elektron denilen parçacıklar var. Burada dikkati çeken konu bu parçacıkların merkeze olan mesafelerinin çok fazla olması. Hatta biz merkezi bir futbol topu büyüklüğünde hayal edersek Etrafındaki o diğer parçacıkların bu merkeze olan uzaklığı kilometrelerce olacaktır. Yani kendi boyutlarını kat be kat aşacaktır. Bu da demek oluyor ki aslında atomlar öyle kabuklu ya da tek bir parça değiller. Onlar aslında boşluktan oluşuyorlar ki bilim adamları zaten buna atomun içinin %99'dan fazlası boşluktur diyerek basit bir şekilde izah etmeye çalıştılar. Ki bu aynı zamanda bizim de... Boş olduğumuzu ifade ediyor. Evet gerçekten de boşuz. Öyle ki bize ufacık cihazlarla bakabilseydik aslında önden bakıp arkamızı görebilecektik. Çünkü bizi oluşturan atomlar aslında %99'dan fazla bir oranda boşluklar. Dolayısıyla biz de boşluğuz. Hatta öyle ki her saniye bizim içimizden milyonlarca nötrino geçip gidiyor ve bunu fark etmiyoruz. Yani içimizden bir sürü parçacık bize hiç dokunmadan geçiyor gidiyor. Ve bunun gibi birçok olay gerçekleşiyor, bizim farkında olamadığımız. Örneğin biz birisiyle tokalaştığımızda ellerimizin değdiğini hissediyoruz. Karşımızdaki insanın sıcaklığını, terini, her şeyini hissediyoruz. Fakat gerçekte eğer buraya zoom yapsaydık, ellerimizin birbirine hiç değmediğini görecektik. Çünkü bu atomlar o kadar boş ki ve birbirlerine çarpmadan sadece çekim gücüyle bir arada öyle sabit duruyorlar ki, aslında biz hiç değmeden değiyormuş gibi algılıyoruz. Benim enerjim, benim çekim gücüm karşımdaki insana etki ediyor ve onun algıları, sinirleri ona dokunulduğunu hissediyor. Bunun gibi birçok şey gerçekleşiyor aslında bizim gerçek dediğimiz şeye uymayan. Gariplikler bununla sınırlı değil. Çekirdek etrafındaki elektronların güneşin etrafındaki gezegenlerden bir farkı var. Çünkü güneşin etrafındaki gezegenler veya diğer cisimler hareket ederken belirli değerler alabiliyorlar. Yani Newton prensibi geçerli burada. Etki, tepki. Yani F. Ama elektronlar böyle değiller. Çünkü elektronlar bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyorlar. Çünkü kuantum mekaniğine göre elektronlar belirli bir enerjiye sahip değiller. Daha doğrusu hareket ederken etraflarını değiştirmiyorlar. Neredeyse yok gibiler. Fakat bu neredeyse kısmı işte bizim Gerçek evren diye algıladığımız bu şeyi oluşturuyor. Aslında bunu yine şöyle özetleyebilirim. Ben bir şeyi yere bıraktığımda elimden kaybolup bir anda yerde ortaya çıkmayacak değil mi? Yani bunun bir inişi var. İzleyeceği bir yol var. Elektronları da böyle hayal edelim. Bir merdivenden tırmandıklarını düşünelim. İşte elektronları böyle hayal edemiyoruz. Çünkü elektronlar merdiveni aşağıdan yukarı tırmanmıyorlar. Belirli bir yolu geçmiyorlar. A ve B noktalarında Belirli bir hızda ilerlemiyorlar. Ya A noktasında oluyorlar ya B noktasında oluyorlar ya da iki yerde birden oluyorlar. Elektronları basamaklara tırmanırken görmek mümkün değil. Onları sadece oradayken bulabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar onları incelemeye çalışın. Sadece buradan buraya geçtiğini görüyorsunuz ama geçişini göremiyorsunuz. Buna da kuantum sıçraması deniliyor. Ki bazı insanlar bunu da şöyle yorumladılar. Şimdi elektron buradayken bir anda burada ortaya çıkıyor ya hmm, demek ki buradaki elektron siliniyor. Yani burada ışınlanma ya da sıçrama gibi bir şey yok. Tanrı buradaki elektronu sildi, burada bir tane daha yarattı. Bu da demek oluyor ki her saniye milyarlarca kere Tanrı sürekli bir şeyler yaratıyor. Bakın bu da Tanrı'nın olduğuna kanıttır. Ki bu saçma bir görüştür. Örneğin ben şimdi mutfağa kahve almaya gittim diyelim. Ben artık bu odada değilim diye bu benim gerçekte olmadığım anlamına mı geliyor? Tabii ki de hayır. Gerçi bu verdiğim örnekler de çok doğru örnekler olamaz. Çünkü yine fiziksel ortamımızla alakalı örnekler veriyorum. Ama basitçe işte çarpıtılan inançlardan bir tanesi de buydu. Fakat bu çok önemli bir konu. Çünkü biz bu kuantum sıçraması sayesinde aslında yaşayabiliyoruz. Bu sayede evrim diye bir şey var, süreklilik var. Çünkü eğer atomlar böyle kararlı olmasalardı, örneğin elektron çekirdeğe çarpsaydı ya da orada ortaya çıksaydı madde çökecekti. E böyle olunca evren gerçekleşemeyecekti. Yani bizim gördüğümüz hiçbir şey meydana gelemeyecekti. Fakat bu böyle olmadığı için saniyede milyarlarca kere o elektron yer değiştirse de doğru yerlerde ortaya çıkabildiği için biz gerçekliğimizi yaşayabiliyoruz. Kısacası kuantum sıçraması olmasaydı siz bu videoyu izleyemeyecektiniz. Çünkü bu videoyu yapacak bir diamond doğmamış olacaktı. Evren oluşmamış olacaktı. Tabii ki bu bundan ibaret değil. Kuantum ortamında daha bahsedeceğimiz birçok şey yaşanıyor. Örneğin biz bir yere taş fırlattığımızda o taşın sekeceğini ya da eninde sonunda yere düşeceğini biliyoruz. Çünkü yer çekimi gibi bazı yasalarımız var. Kuantum ortamında da böyle yasalar var. Fakat bu yasalar bize kesin bir sonuç veremiyor. Ne kadar incelesek de atomların nasıl hareket ettiğini göremiyoruz. Elektronların nasıl davrandığını bilemiyoruz. Bunları kesin olarak tahmin edemiyoruz. Yani ben şunu şöyle yapacağım, ondan sonra şuraya gidecek diyemiyoruz. Çünkü elektronlar kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Ve bu hareket ediş sayesinde evrenimiz var oluyor. Thomas yangın yaptığı çift yarık adlı bir deney vardır ki bu deney işte bu bahsettiğim şeyi bizlere öğretecek. Fakat deneye girmeden önce ışığın ne olduğunu anlatmam gerekiyor. Çünkü bu deneyde bir ışık fotonu kullanılmıştı. Işık nedir? Nasıl yayılır? Bunun gibi sorular bin yıldan fazla bir zamandır optik biliminde soruluyor. Ki sanırım buna en iyi cevabı da Newton veriyor. Biz ışığı nasıl görüyoruz? Örneğin güneşten gelen ışık sarı veya beyaz bir rengi var değil mi? Tek renk olarak bunu görüyoruz. Fakat Newton'un yaptığı deneylerde ışığın tek bir renkten oluşmadığı ortaya çıktı. Hatta beyaz ışık bile içinde bir sürü renk barındırıyor. Newton karanlık bir odada, Işığı bir prizmadan geçirdiğinde bunun farklı renklere ayrıldığını gördü. Pink Floyd'un kapağına baktığınızda da bunu görebiliyorsunuz. Tanıdık geldi değil mi? Işığın formlarına birazdan geleceğiz ama önce ışık ne bunu sormak lazım. Ki bu sorunun da cevabını James Clerk Maxwell, ışık elektromanyetik bir dalgadır diyerek vermişti. Biz bu ışık dalgalarına spektrum diyoruz ve kızılötesi gibi, gama ışını gibi, x ışını gibi bunu sınıflarına ayırıyoruz. Çünkü ışık enerjisini arttırdıkça formunu da değiştiriyor. Işığın en basit enerji halindeki formuna radyo dalgaları diyoruz. En güçlü formuna ise gama ışını diyoruz fakat tabii ki biz bunları göremiyoruz. Çünkü ışık ilerledikçe enerjisini arttırıyor ve bu enerji her varlığa aynı şekilde görünmüyor. Ama bizim algılayamadığımız kızıl ötesi gibi ışık formlarını da algılayabilen varlıklar var. Bazı frekansları yakalayabilenler var. İşte bu da gerçekliğin canlıya göre değişebildiğini gösteriyor bize. Ama buna şimdilik girmeyelim. Biz gene atoma bakalım. Ki atom dediğim üzere öyle küre veya yuvarlak ya da tek bir parçadan oluşan bir şey değil. Ki bunu kabul etmek de kolay değil. Öyle ki 19. yüzyılda John Dalton bile atomu bir küre olarak düşünüyordu. Birçok insan atomla, evrenle alakalı fikirlere sahipti. Ki bunlar da yasalaşmıştı aslında. Ve kuantumun ortaya çıkışıyla büyük bir devrim, bir değişim yaşandı. Atomun bizim bildiğimiz gibi bir şey olmadığının ilk kanıtlarını William Crookes verdi. Kendi adını verdiği bir tüple yaptığı deneyde, tüpten geçen ışınlarda parıldayan ve elektromanyetik alandan etkilenen bir ışık türü keşfetti ki buna da katod ışınları dendi. Katod ışınları üzerine araştırmalar yapan Joseph Thompson aslında bunların negatif yüklü parçacıklar olduğunu öğrendi ve bundan sonra da George Stooney bu parçacıklara elektron adını verdi. Bundan sonra atomlar artık işlerinde negatif yüklü parçacıklarla resmedilmeye başlandılar. E bir yerde negatif yük varsa pozitif de vardır fakat bunu ölçemedik nereden bileceğiz. Bunu da Ernest Rutherford altın levha yöntemiyle bize gösterdi. İşte tam bu noktada niye az önce ışıktan bahsettiğimi anlayacaksınız. Işığın belirli renklere sahip olduğunu söylemiştim değil mi? Farklı formlara girebiliyordu. Ve bizim gördüğümüz tek bir rengin içinde bile bir sürü renk vardı. Bu renklerin aralarında bir geçiş noktası var. Yani atıyorum kırmızıdan maviye geçerken arada bazı değerleri alan boşluklar var. Aslında bunlar karanlıktan ibaret. Gerçekten de boşluktan ibaret. Bu bizim ışıktan aldığımız verilerle böyleydi. Fakat fark ettik ki elementler de aslında bir ışınma yapıyor. Biz öğrendik ki aslında biz maddeyi ısıttığımızda ortaya çıkan ışıklar bizim dışarıdan gelen ışıktan aldığımızla aynı görüntüyü vermiyor bize. Örneğin bizim bir fotonda gördüğümüz değişik ışın versiyonları şöyleyse maddeden aldığımız elementlerden ısıttığımız ışın versiyonları da böyle. İşte bu şekilde birbirini tamamlayan iki farklı şema görüyoruz ve burada sorularımız cevaplanmaya başlıyor. Tıpkı bir yapbozun parçalarının birbirini tamamlaması gibi fotonlardan çıkan ışın ile ısıtılan elementlerden çıkan ışın birbirini tamamlıyordu. Ki buna da Franhofer soğurma spektrumu adını verdi. Çünkü nasıl oluyorsa elementler ışını emiyor ve geri yansıtıyordu ki buna da kuantum sıçrama diyoruz. Yani az önce bahsettiğim elektronların sürekli yer değiştirmesi. E elektron yer değiştirirken belirli bir enerjiye ihtiyacı olması lazım ki biz elektronun aslında enerji değerleri almadığını söylemiştik. İşte burada kafalar karışıyor çünkü bizim algıladığımız bir sistemle olmuyor bu. Elektron o merdivenlerden herhangi bir yerde sürekli ortaya çıktığında bunun belirli bir gücü bir etkisi var. Ve elektron çekirdeğe ne kadar yaklaşırsa o kadar fazla enerjiyi geri itmek zorunda. Bizim birazdan kuanta diyeceğimiz parçacıklardan emdiği bu enerjiyle elektron sürekli yer değiştiriyor. Ve bu yer değiştirme bu kuantum sıçrama sayesinde madde kararlı hale geliyor. Hatta bu enerji bizim röntgen gibi eek gibi bazı şeyleri görüntüleyebilmemizi sağlıyor. Çünkü elektron her hareketinde ve tabii ki... Bütün maddeler her ışınmasında belirli bir iz bırakıyorlar. Tıpkı güneşin bize sıcaklık yollaması gibi ışın levhada iz bırakıyor. Örneğin Bacquerel X ışınları keşfedildikten sonra bu ışınların doğasını anlamak için birçok deney yapmıştı. Basitçe bazı tuz bileşiklerini alarak bunları fotoğraf filmine alıyordu, banyo ediyordu ve bunların şeklini görmeye çalışıyordu. Fakat bir gün hava yağmurlu olduğu için bir uranyum tuzunu çekmecesine koymak zorunda kaldı ve birkaç gün sonra banyo ettiğinde gördü ki tuz kendi kendine ışınma yapmıştı. Marie Curie bunlara radyoaktif ışınlar dedi ki bu ışınmayı sağlayabilen maddelere de biz radyoaktif maddeler diyoruz. Peki bu filmi banyo etmeden önce biz bu ışıkları niye göremedik? Neden be kral bunu fark edemedi? Çünkü söylediğim üzere ışık belirli bir frekanstayken bizim gözümüze ulaşabiliyor. Işık aslında hep farklı formlarda var ama bunu bazı cihazlarla anlayabiliyoruz. Hatta bunu da şöyle örnekleyebiliriz. Örneğin elinize simsiyah bir demir alın ve bunu ısıtmaya başlayın. O ne kadar siyah olsa da bir süre sonra turunculuğa ve kırmızılığa doğru evrilmeye başlayacaktır. Rengi değişecektir ve rengi değiştikçe daha da sıcak olacaktır, sıcaklık yayacaktır. Bu sıcaklığı biz sonsuza kadar arttırırsak bu simsiyah demirden artık gözümüzün alamayacağı kadar parlak ışınlar çıkmaya başlar. Ya Örnek istiyorsanız güneşe bakın. Peki madem ışık ne kadar ısı varsa ışının varsa o kadar yükseliyor. E, bu durumda güneş bizi niye yakmıyor? Sonuçta bu ışıklar o kadar uzak kilometrelerden bile dünyamıza kadar gelmeyi başarıyor ve gözümüzle görüyoruz. Eğer biz o demirden çıkan sarı ışığa dokunmaya çalışsaydık ellerimiz yanacaktı. Güneşin de bir sıcaklığı var. Ama güneş bundan daha sıcak olduğu halde biz niye kül olmadık? Çünkü kuantum boyutu bu enerji salınımını kontrol ediyor. Basite indirgiyor. Yani aslında evrenin kendi terazisi var. Max Planck çıktı bunun da nasıl olduğunu anlattı. Kuantalardan bahsetti. Hani az önce söylemiştim ya elektron belirli bir enerji emiyor ve sonra sıçrama yapıyor. Kuantalardan da enerjiyi alıyor diye. İşte ışık ısıyla beraber ortaya çıkarken elektronlar sürekli kuantalardan enerji emerek sonra geri yansıtarak bu kararlılığı sağlıyorlar. Yani bizi yakabilecek ne kadar uzak olsak da bizi yok edecek bu ışıklar aslında dengeli hale gelmeye başladılar. Eğer ışık sürekli olarak gelmeye devam etseydi ve biz kuantalardan enerji çalıyor olmasaydık bu durumda evren tamamen bir cehennemden ibaret olacaktı. Aslında bunu da yine şöyle örnekleyebiliriz. Sürekli örnek veriyoruz çünkü örneklemeden bunu anlatamıyoruz. Örneğin biz film izlerken bir saniye içinde 24, 30 veya daha fazla kare görüyoruz değil mi? Yani aslında bizim video diye gördüğümüz şeyler, hareketli olarak algıladığımız şeyler aslında hızlı bir şekilde arka arkaya yerleştirilmiş fotoğraflar. Evrende böyle. Eğer biz çok hızlı ilerlersek ya da bu evrendeki fotoğrafları yakalarsak işte bir var bir yok. Kapalı, açık, sıfır, bir, aydınlık, karanlık. Bunun gibi zıtları, boşluğu görecektik. Çünkü evren bize göre süreklilik halinde ilerliyorken aslında tamamen süreksizliğe dayanıyor. Örneğin ışık hızını geçseydiniz evrendeki her şeyi fotoğraflar halinde görecektiniz. Geçmişi, geleceği. Ki zaten zaman kavramıyla alakalı bir video yapmıştım. O yüzden burayı fazla uzatmayacağım. Açıklamaya koyuyorum. Dilerseniz izlersiniz. Özetle bu parçacıkların, fotonların saniyede milyarlarca kere enerji alıp vermesi, birbirlerine takasa girmeleri evreni kararlı bir hale getiriyor. Çünkü evren bazı sabitler üzerine kurulu. Planck sabiti gibi. Şu anda her saniye bizim üzerimize milyarlarca kuanta yağıyor. Ve biz bunları süzgeçten geçirip yaşamaya devam ediyoruz. Fakat fark ettiyseniz kuanta diyorum kuantum demiyorum çünkü henüz bu kelime ortaya çıkmadı daha Einstein gelip e eşittir mc kare diyecekti. Bir süredir size kuantum sıçramasından bahsediyorum elektronların kuantalardan enerji emmesi ve geri tepmesi bu sayede sıçramayı başarabilmesi gibi. Fakat bunların da bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Yani çekirdeğe yaklaştıkça daha fazla enerjiye ihtiyacı olacaktı. Fakat biz bu enerjiyi çok arttırırsak ne olur bu durumda bu ışınma nasıl bir seviyeye gelir bu parçacıklar her sıçrama yaptıklarında tıpkı bir silahın ateşlenmesi ve tepmesi gibi tepiyorlar işte zaten bu tepmeye biz sıçrama diyoruz. Eğer siz bu enerjiyi çok arttırırsanız bu sıçrama bize röntgen dediğimiz ışınları verecektir hani kemiklerinizi görmenizi sağlayan röntgen. Demek ki ışık sadece görebildiğimiz kadar değilmiş değil mi? Yani ışığın farklı formları evrende her haliyle mevcutmuş. Ki buradan hareketle yok artık canım bu da olmaz artık diyeceğiniz birçok şeye girmeye başlayacağız. Size Thomas Young'ın çift yarık adlı deneyine gireceğimizden bahsetmiştim. Fakat araya biraz uzun bir reklam soktum. Şimdi bu deneye girmeye başlayabiliriz. Hatırlıyorsanız elektronlar merdivenlerde belirli yerlerde var olabiliyorlardı. Yukarı aşağı giderken onları yakalayamıyorduk. Yani belirli bir mesafeyi aşarken onları gözlemlemek mümkün değildi. Peki ya aslında elektronlar, daha doğrusu elektron o merdivenin her yerinde aynı anda var olabilirse, madem herhangi bir zaman mekan kavramını aşması gerekmiyor, bu durumda elektron her yerde vardır diyebilir miyiz? Ya yani Örneğin çekirdeğin şu kadar etrafında %30 ihtimalle elektron vardır, şurasında %10 ihtimalle vardır. Bunun gibi tespitler yapabilir miyiz Yapabiliriz. Fakat şöyle bir sıkıntı ortaya çıkar. Eğer biz elektron tam olarak nerede bunu ölçmeye çalışırsak momentumunu ölçemeyiz. Momentumunu yani hareketlerini ölçmeye çalışırsak da nerede olduğunu ölçemeyiz. Bu durumda kesin olarak elektron şuradadır ya da merdivenin burasındadır diyemeyiz. Çünkü birini biliyorsak diğerini bilemiyoruz. Bu da bize belirsiz bir durum veriyor ki belirsizlik ilkesine girmeye başlıyoruz. Fakat biz gene sıçramadan devam edelim. Çift yarığa girelim. Biz o günlere kadar bilardo topu mekaniği denilen bir fizik yasalarıyla yönetiliyorduk. Evreni böyle algılıyorduk. Fakat Einstein çıktı, madde eşittir enerji dedi. E bundan sonra Planck çıktı, enerji eşittir kuanta dedi. E bundan sonra Broglie çıktı. Madde ve enerji, kuanta, ışık bunların hepsi aynı, et ve tırnak gibidir." dedi. Ve aslında bir şeyin birçok şey olduğunu görmeye başladık. Bu da yine kafa karıştırıcı bir durum. Yani benim arkamdaki kitapların aslında Adana dürüm olduğunu hayal edin. Güzel olurdu gerçi ama işte mantıksız geliyor değil mi? Çünkü bizim bazı sabitlerimiz var. Ben bir şeye vurursam atıyorum buradan şuraya doğru gider. Şu hızda gider, bu hızda gider, metre bölü saniye hesaplar yaparsınız. Ve bir şeyleri bilirsiniz. Geçmişten geleceğe doğru yaşıyoruz. Sürekli ileri doğru gidiyoruz. Zaman sürekli akıyor. Böyle algılıyoruz. Bazı sabitlerimiz, kurallarımız var. E dolayısıyla bize bilimsel bir gerçek sunulacaksa buna uyumlu olmasını bekliyoruz. Fakat kuantum boyutuna indiğimizde bunun böyle olmadığını görüyoruz. Aslında elektronlar, parçacıklar bizim bildiğimiz hiçbir yasaya tabi değiller. Bizim beklediğimiz şeyleri gerçekleştirmiyorlar. Ben bir elektronu şuradan fırlatsam şuraya gider diyemiyoruz. Örneğin ben elime bir dergi aldığımda bu dergi bir anda suya dönüşüp sonra gaz formuna geçip etrafta gezip daha sonra katılaşarak bir daha dergi haline gelmiyor. Çünkü katı, sıvı, gaz gibi şeyler farklı formlar. Ama parçacıklar için bu böyle değil. Onlar aslında hem katı hem sıvı hem gaz gibi yani olabilecek her şeyi aynı anda oluyorlar zaten. Tamam tamam çift yarık deneyine giriyorum artık şimdi ne deneymiş ya bir türlü giremediğin diyeceksiniz ama bunların hepsi bilinmesi gereken şeylerdi. Çift yarık deneyinde ışık fotonları kullanıldı ve bu fotonlar tıpkı az önce bahsettiğim gibi ateşlenmeye çalışıldı. Örneğin karşınızda bir levha düşünün ki ekrana bunları yansıtıyorum zaten. Bu levhada bir çizgi bir yarık açarsanız yani bir yol açarsanız ve bu levhaya sürekli elektronlarla ateş ederseniz bu elektronların geçebileceği tek bir yer var değil mi? Yani sadece o boşluktan geçebilirler. Ve oradan geçtikten sonra da arkalarında bırakacakları iz o boşluğa göre bir iz olacaktır. O şekli verecektir. Topların geçebileceği tek bir yer olduğu için bırakacakları şekilde o yere benzeyecektir. Mi acaba? Öyle mi olacak? Biz bunu denediğimizde gördük ki elektronlar sanki orada birçok yarık varmış gibi farklı farklı hareketler sergilemeye başladılar. Yani bilimsel tabiriyle, direkt olarak etiketiyle söyleyeyim, olması beklenen değil, gerçekleşen hareketler yaşanmış oldu. Zeeman efekti dediğimiz olayda görüldü ki aslında biz elektronları incelerken ve incelemiyorken elektronlar farklı hareketler sergiliyorlar. Örneğin siz bir elektronu izliyorken ona bir göz çevirdiğinizde ve elektronları ateşlediğinizde onların geçebileceği tek bir yarık olduğu için Tamamen beklediğiniz gibi normal bir şekilde oradan geçip arkada iz bırakıyorlar. Ama siz onlara bakmıyorken önce ateşlensinler biz daha sonra inceleyelim dediğiniz zaman elektronlar sanki her yerden aynı anda geçiyorlar. Farklı bir hareket sergiliyorlar. Bu olduktan sonra biz onları tekrar incelediğimizde sanki hiç bunları onlar yapmamışlar gibi vazoyu kırmış çocuk numarası yapmaya başlıyorlar ve yine bizim beklediğimiz hareketleri sergiliyorlar. Yani birisi onları izliyorken hareketleri değişiyor ve bunu kontrol etmeye çalıştığınızda sizi kandırmaya başlıyorlar. İşte bu da bize gösterdi ki aslında elektronlar hem dalga gibi hem de parçacık gibi yani hem katı gibi hem sıvı gibi farklı farklı hareketler verebiliyorlar. Çünkü içlerinde hepsini barındırıyorlar. Aslında bunlar tek bir şey değil. Birçok şey olmaya yatkın içlerinde sonsuz potansiyel barındıran farklı varlıklar. Aslında bu varlıklar biz onları inceleyene kadar her şey olma potansiyeline sahipler fakat birisi onları ölçtüğünde ya da fark ettiğinde ayı görmüş çizgi film karakteri gibi ölü numarası yapıyorlar. Çünkü evet yani elektronlara göre parçacıklara göre belirli bir formda olmak ölmek demek. Onlar hem katı hem sıvı hem gaz iken artık sadece ya katı ya sıvı ya da gaz olabiliyorlar. Bizim canlı evrenimiz, bizim şu an yaşıyor olduğumuz bütün bu boyut aslında tamamen ölü parçacıklar üzerine kurulmuş bir yapı. Heisenberg parçacıkların bu hareketlerine belirsizlik dedi. Çünkü bu sizin doğduğunuz anda ölmeniz, doğduğunuz saniye aslında 90 yaşında çocuklarınız olması gibi bir şey. Yani aklımızın alamayacağı bir şey, zaman kavramını bile değiştiren bir şey. Size çift yarığı anlatıyorken aslında hem belirsizlikten bahsetmiş oldum hem ölçüm problemini anlatmış oldum hem de birçok kavrama girmiş oldum fakat ölçüm problemini biraz daha açmak istiyorum. Gerçi zaten anlattım dediğim üzere ama bunu direkt olarak bilmeniz daha iyi olacaktır. Aslında ölçüm problemi biz bu çift yarık deneyini yaparken parçacıkları ölçmeye çalışmamız. Yani onların o delikten geçerken belirli bir çizgi çıkartmalarını bekliyoruz, belirli bir hareketi yapmalarını bekliyoruz. Ve yapıyorlar fakat biz onlara bakmıyorken farklı hareketler yapıyorlar ve kontrol ettiğimizde bunu görebiliyoruz. Fakat nasıl oluyorsa biz onları incelemeye başladıktan sonra yaptıkları hareketleri de değiştirmeye başlıyorlar. Sanki geçmişi değiştiriyorlar. Yani aslında bu dalga fonksiyonunu bile değiştirmeye başlıyorlar. Bu da demek oluyor ki aslında biz bunların yaptığı şeyleri yapmaya başlasak. Benim yarın yapacağım şey dün yaptığım şeyi değiştirmiş olacak. Bundan sonra yapacağımız her şey bundan önce yaptığımız şeylerin geçmişini, gerçekliğini değiştirecek. Çünkü bu parçacıklar kendi alanlarına göre bir yalan söylüyorlar bize. Zaten buna ölçüm problemi denmesinin de sebebi bu. Ölçerken böyle problemlerle karşılaşıyorsunuz ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Dolayısıyla direkt bu prensibe ölçüm problemi diyorsunuz. Yine bir örnekle size bu parçacıkları tanıtmaya çalışayım. Örneğin çoğumuz çarkıfelek gibi programları izlemişizdir. Karşınızda bir çark vardır. Orada bir sürü rakam, bir sürü şekil vardır. Çarkı çevirirsiniz ve çark bir yerde durur. Durduğunda belirli bir yeri gösterir. Atıyorum 10, 100, 1000 gibi puanlar vardır. Ve çark durduğunda artık sadece bir tanesini görebilirsiniz. Elektronlar da böyle. Daha doğrusu kuantum parçacıkları böyle. İçlerinde bir sürü ihtimali barındırıyorlar ve sürekli dönüyorlar. Fakat birisi onlara baktığında sadece bir tanesi olabiliyorlar. Siz sadece çarkı durdurmuş olmuyorsunuz. Çarkın ne olacağını da belirlemiş oluyorsunuz. Gerçekliğini değiştiriyorsunuz. Onu fark etmek, farkındalık yani bilinç aslında varlığın ne hale geleceğini seçmiş, belirlemiş, değiştirmiş oluyor. Parçacık seviyesine baktığımızda biz onları incelesek de, belirli bir formu alsalar da arkamızı döndüğümüzde yine değişik hareketler yapmaya başladıklarını görüyoruz. Fakat bu parçacıklar bizim evrenimizi oluşturuyor. Öyleyse biz arkamızı döndüğümüzde diğer şeylerin formu değişiyor mu? Yani ben gökte aya bakmıyorken ay orada değil mi aslında? İşte bunun gibi sorular birçok insanın kafasını karıştırdı. Hatta Einstein bile bunları anlamakta zorluk çekti. Ki oraya da birazdan geleceğiz. Hatta biraz sonra gelmeyelim. Şimdi gelelim. Gene araya reklam sokmayalım. Einstein'ın tanrı zar atmaz şeklinde meşhur bir sözü vardır ki herkes de bunu paylaşır. Yani herkes bunu bilir. İşte bu sözün çıkış sebebi de budur. Yani benim yarın yapacağım şeyler dün yaptığım şeyleri değiştirmiyor ki ya da ben gökte aya bakmadığım zaman ay orada olmuyor anlamına gelmiyor. Bizim bir evrenimiz var, sabitlerimiz, kurallarımız var. Tamam belki Newton'un bulduğu bazı şeyleri değiştirdik ama her şeyi de değiştiremeyiz yani. Sonuçta bizi oluşturan parçacıklar bunlar. Bizden farklı hareket edemezler. Nitekim zamanla bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. İster Tanrı, ister Kozmos, ister başka bir şey sürekli bu parçacıkları ölçüyor ve... Yeni şeyler geliştirerek bizlere doğru Big Bang'den beri atıyor. Bu da aslında rastgele gelişen bir şey olduğu için bizim o ateistlerin meşhur sözü vardır ya, her şey rastgele oluştu, her şey tesadüf. Bu da buradan geliyor aslında ki temelde yanlış bir söz değil. Her atom, her parçacık birbirinin aynısı değil. Hepsi kendine özgü hareket ediyorlar ve hepsi o kadar sınırsızlar ki bu sınırsızlık içinde herhangi bir şekli alabiliyorlar. Zaten bu yüzden bizim evrenimizde farklı elementler var, zaten bu yüzden farklı gezegenler, farklı insanlar, farklı DNA yapıları, farklı şeyler oluşabiliyor. Temelde bunların hepsi tek bir parçacık özelliğine sahip fakat o parçacık milyonlarca şey olabilme potansiyeline sahip. Zaten buna da olasılıkların süper pozisyonu yani kuantum süper pozisyon diyoruz. Tabi bunu da farklı yorumlayanlar oldu. Örneğin, her şey tesadüfen oluştu işte bakın parçacıklar kendilerine göre bir yer alıyorlar bunları biz tercih edemiyoruz yani şu parçacık şuna dönüşsün diyemiyoruz. Madem ki bu mekanizma rastgele oluşuyor gibi görülüyor fakat bu rastgelelik gerçekliği yaratıyor evreni yaratıyor. Demek ki bizim anlayamadığımız bir sistem hangi parçacığın neye dönüşeceğini seçiyor kontrol ediyor tıpkı bir resmin ressamının olması gibi. Dolayısıyla bu süper pozisyonu sıçramayı bunun gibi şeyleri aslında bir varlık yönetiyor. Ve bu varlık kuantumun kendisidir ya da tanrıdır. Bizim bilemediğimiz bir şeydir diyorlar. Tabii ki bunu diyebilirsiniz ama kanıtlayamazsınız. Çünkü bilim size yorumlamaları vermez. Niçinleri vermez. Örneğin biz bir dereye bakalım. Dere sürekli aktığı için etrafındaki toprağa belirli bir etki yapacaktır. Aşındıracaktır değil mi? Orada bir yol oluşturacaktır. Belki daha da derinleşecektir. Fakat bu derenin aktığı için oluşan bir şekil, bir sembol. Siz dere o şekilleri oluşturmak için özellikle o yöne doğru akıyor derseniz bu uydurmak olur. Bir inanç olur. Bilim size derenin aktığında bir yıl sonra şöyle bir şekil yapacağını veya suyun şu hızda şu şiddette aktığını gösterebilir. Fakat bu niçin oldu, bu yüzden oldu, dere aslında nereye gideceğini biliyor, oraya giderek orada bir resim çiziyor derseniz bu bilim olmaktan çıkar. Yine buna inanabilirsiniz ama buna bu gerçek bilimdir diyemezsiniz. Derseniz yalan söylemiş olursunuz. İşte kuantum fiziğinde, kuantum mekaniğinde böyle yalanlar çok fazla söylendiği için ben direkt olarak bir konuyu işlemeden önce böyle geniş bir tanıtım yapmak zorunda kalıyorum. Biz yine kuantumdan, bilimden devam edelim. Bizim bu parçacıklarla alakalı yaptığımız deneylerde çıkan garip sonuçlar herkesin ilgisini çekti ve Max Born diye bir adam ortaya çıktı. Max Born'dan asıl bahsetmemin sebebi aslında kuantum kelimesini ilk olarak bu adamın kullanması. 1924'te kuantum mekaniği üzerine diye bir makale yazdı ve o günden sonra artık biz kuantum demeye başladık. Bunun adını koyduk. Max Born sadece bize kuantum kelimesini vermekle kalmadı. Aynı zamanda o ve arkadaşları birlikte matris mekaniği denilen bir şey geliştirdiler. Ki bu da aslında kuantum fiziğinin matematiksel bir ifadesiydi. Gerçekten de çok yardımcı oldu ama sonuçta bize tam olarak formülleri ve gerçekliği veremedi. Biz buna kuantum dedik, matris mekaniği geliştirdik, deneyler yaptık, bir düzene oturttuk bu bilimi ama sonuçta bu bilimin içi düzensizlikle ilerliyordu. Biz ne kadar ölçersek ölçelim, ne kadar bilirsek bilelim yine de hangi parçacığın hangi tepkiyi vereceğini veya şuna ne yaparsak ne olacağını bir türlü bulamadık. Çünkü dediğim gibi atomlar birbirinin aynısı, Sanki kum tanesiymiş gibi hepsi birbirine benzeyen şeyler değil. Hepsinin sınırsız ihtimali var ve bu sınırsızlık içinden sadece bir tanesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla farklı farklı görüntüler, farklı farklı şeyler, farklı farklı test sonuçları ortaya çıkıyor. Ek olarak şunu da belirteyim ki bununla beraber kuantum dolanıklık ilkesine girmeye başlıyoruz. Biz bir parçacığı ölçerken örneğin onun işte parçacık mı yoksa dalga mı olduğunu görmemiz gibi bazı sonuçlar alıyoruz değil mi? Fakat bunu yaparken o parçacığın bağlantılı olduğu başka bir parçacığın da formunu almış oluyoruz. Yani aslında bir şeye bakarak iki şeyi birden görüyoruz. Çünkü evrende bazı parçacıklar birbirleriyle bağlantılı ve bunların aralarında bizim anlayamadığımız, ölçemediğimiz bir iletişim var. Öyle ki siz birinin artı olduğunu ölçtüğünüz anda diğerinin eksi olduğunu bilebiliyorsunuz. Fakat siz ölçene kadar bunlar ne artıydı ne de eksiydi. Biraz daha açacağım zaten merak etmeyin. Eğer biz bu parçacıkların zaten belirli bir kuralları olduğunu düşünsek örneğin zaten bir tanesi artı diğeri eksi. Biz birini eksi ölçtüğümüzde diğeri artı çıkacaktır diye düşünsek bu normal olurdu fakat bu da böyle değil. Ki zaten buna eldiven önermesi deniliyor fakat bu videoda buna değinmeyeceğim. Şöyle bir örnek vereyim. Biz bir para aldığımızda bunun bir yazı kısmı bir de tura kısmı vardır değil mi? Yazı tura attığımızda eğer elimize tura kısmı gelirse altta kalanın yazı olduğunu bilebiliriz. Zaten tura çıktıysa kalan tek seçenek yazıdır. Bu normal. Fakat biz iki tane para havaya atarsak ve bunlardan birisi daha önce düşerse ilk önce düşen tura çıktı diye öteki yazı çıkmak zorunda mı? Sonuçta o hala dönüyor ve hem yazı hem de tura çıkabilme ihtimali var. Fakat kuantum mekaniğinde gerçekten de bir tanesi yazı çıktıysa Diğeri tura çıkmak zorunda bir tanesinin durumu ötekinin de durumunu belirliyor ihtimallerini sıfıra indirgiyor. bu duruma da dalga fonksiyonunun çökmesi diyoruz biz bir parçacığı ölçerken diğerinin de formunu belirlemiş oluyoruz yani aslında iki tane ölçmüş oluyoruz fakat aralarında belirli bir zaman farkı olmuyor yani birisi önce düştü diğeri sonra düştü olmuyor arada bizim anlayamadığımız bir iletişim var. Bu o kadar hızlı ki ışık hızını bile aşan bir durum var bunda. Ki bu da şu soruyu doğuruyor. Madem ki bunların belirli olması için ölçülmesi gerekiyor ve bu ölçüm sayesinde gerçeklik ortaya çıkıyor. E o zaman ilk parçacığı kim ölçtü? İlk parçacığın ne olacağına kim karar verdi? Sonuçta onun ölçülebilmesi için onu ölçecek bir şeyin de olması lazım. Ki bu soru işte onu tanrı yarattıysa tanrıyı kim yarattı? Onu kim yarattı gibi sonsuza kadar gider. Ve sanırım bu sorunun cevabını asla bilemeyeceğiz. E bilim bu sorunun cevabını veremezse başka bir dal da veremez zaten. İyice anladık değil mi? Yani bir tane parçacığı ölçüyorken diğerinin de ne olduğuna karar veriyorsunuz. Kaderini belirliyorsunuz. Bir tanesi yazı çıktıysa diğeri tura çıkmak zorunda. Halbuki diğeri de yazı çıkabilirdi ama artık çıkamayacak. Ve bu sonsuz hızla gerçekleşiyor. Yani biz bir tane parçacığı Ankara'dan ölçelim, ötekini de Mars'tan ölçelim. Aralarında bu sinyalin gitmesi, bak ben tura çıktım, sen de yazı çık denmesi bir yol almalı, bir süre almalı. Mantıkken böyle olması gerekir, fakat böyle olmuyor. Bizim anlayamadığımız bir şekilde birisi döndüğü anda diğeri de dönüyor ve buna dolanıklık diyoruz. Zaten Einstein'in kafasını karıştıran ve karşı çıktığı sorun da buydu. Çünkü burada ışık hızını aşan ya da bizim anlayamadığımız ilahi bir bağlantı var. E, ilahi bağlantıyı bilimsel bir gerçek olarak kabul edemezsiniz. Işık hızını ederseniz de e Einstein'in teorisine göre ışık hızı aşılamazdı, öyleyse bu nasıl oluyor? İşte bunu da tam olarak bilemediğimiz için oldukça saptırılan bir konuya girmiş oluyoruz. Öyle ki kuantum felsefecileri ya da kuantum teologları artık ne derseniz deyin. Buna şöyle cevap veriyorlar. İşte bakın aradaki bağlantıyı tanrı sağlıyor. Ve mademki bir parçacık diğerinin ne olduğunu belirleyebiliyor. E, evrende bütün parçacıklar belirli bir yerden taşmaya başladı. Dolayısıyla bütün parçacıklar, bütün atomlar hala dolanık, hala bağlantılı. Nasıl ki ben bir tane paranın yazı olduğunu seçtiğimde öteki tura oluyorsa, ben buradan düşünce gücüyle, bir şeylerle etki ederek dolanık olduğum diğer her şeyi değiştirebilirim. Yani evrenle konuşabilirim. Evrene iyi mesaj yollarsam, iyi dua edersem, iyi şeyler gelir. İyi geri dönüşler alırım. Enerjiyle evreni etki ederim. Tabii ki bu bilimsel bir durum değil ama zaten doğru bir durum da değil. Çünkü mantığıken eğer siz iyi enerji yolluyorsanız zaten pozitif olanı verdiğiniz için gelecek olan şeyin negatif olması gerekir. Yani iyi bir şey istiyorsanız iyi dua etmemeniz gerekiyor hatta beddua etmeniz gerekiyor. Başıma kötü şeyler gelsin deyip iyi şeyler gelmesini beklemeniz gerekiyor. Ama dediğin üzere zaten bu gibi durumlar ya iyi anlaşılamadığı için ya da kasıtlı olarak saptırıldığı bir şeye inanma ihtiyacı hissedildiği için ortaya çıkıyorlar. E, hangisini kabul edeceğiniz size kalmış zaten. Nasıl olduğunu tam olarak çözemesek de sonuçta evren bu tip bağlantılarla kendini var ediyor ve biz bu bağlantıları duyu organlarımızda yakalayamıyoruz. Örneğin ışığı tek bir formda görüyoruz. Ya da gezegen dönse de yer çekimi bizi kandırmaya devam ediyor. Ya da belirli frekanstaki sesleri duyabiliyoruz. Belirli dalgaları yakalayabiliyoruz. Duyu organlarımız, beynimiz, sinapslar, yorumlamalar bize bir gerçeklik veriyor ve bu gerçeklik insana göre değişebiliyor. Dolayısıyla biz anlayamadığımız şeyleri cihazlarla, teknolojiyle incelemeye başlıyoruz ve bu şekilde bazı gerçeklerin nasıl olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Ki bunda da birçok bilim adamına, hayatını bilime adayan hatta bilim uğrunda öldürülen birçok insana oldukça borçluyuz. Yarın bir gün eğer dünya kötü bir duruma düşerse ve bizim bir şekilde kurtulmamız gerekirse, ya yapay etler üretip yapay gıdalarla ya da başka bir gezegene giderek ya da başka formüllerle ya da bilinç aktararak hayatta kalmamız gerekirse sonuçta bunu sağlayacak olan şey yine bilim olacaktır. Oturup da düşünce gücüyle evrenden bir şey almak olmayacaktır. Toparlayalım. Özetlemek gerekirse bizim evrenimiz atomlardan oluşuyor ve atomlar da proton ve nötronlardan oluşuyorlar. Proton ve nötronlarsa nokta nokta nokta diye sonsuza kadar gittiğimizde karşımıza çıkan şeyler tam olarak ne olduğunu bilemediğiniz ve çözemediğiniz şeyler fakat bu şeyler sayesinde çeşitli geniş bir evrene sahibiz ve bu konuşmaları yapabiliyoruz. Bu şeyler bizim zaman kavramımıza, mekan kavramımıza, geçmiş, gelecek, etki, tepki, bildiğimiz bütün değerlere karşılar ve biz bunları anlayamıyoruz. Birçok insan da bunu anlayamıyor. Zaten anlayamadığı için saptırıyor. Fakat saptırmaktan ziyade ne olduğunu öğrenmek için uğraşanlar da vardı. Einstein mesela dedi ki yani nasıl olabilir bu? Ben bunu anlayamıyorum ki saçma da. Bence fantezi yapıyorsunuz. E Niels Bohr çıktı ondan sonra. O da tam tersini söyledi. Einstein ve Bohr arasında yıllar süren bir mücadele yaşandı. Bu böyle midir, şu şöyle midir, şunu ölçelim, bunu test edelim. Bunu ortaya çıkaralım. İşte bu gibi rekabetler bizi şu an bildiğimiz bilimsel gerçeklere getirdi ki kuantum biliminin ortaya çıkmasıyla aslında teknoloji ortaya çıktı. Bizim şu an televizyon izleyebilmemiz... Bilgisayarları kullanmamız, GPS sistemlerimiz, hatta şu anda yolcu uçaklarını düzgün otopilotta kullanmamız, yapay zeka geliştirmemiz, bilebildiğimiz her şey aslında bu kuantum sayesinde ortaya çıktı. Yani bunu felsefeden çıkarıp bir bilim olarak kullanmaya başlarsanız sadece subjektif olarak bir şeyler beklemek zorunda kalmazsınız. Gerçekten nesnel olarak bazı şeyler başarabilirsiniz. Ki bunu yapmak öyle basit bir şey değil. Yani burada teknolojiyi geliştirmek de basit bir şey değil çünkü biz gelişimi düzenle, kozmosla getiriyoruz fakat bizim düzenli olarak algılıyor olduğumuz bu evren aslında düzensizliğe dayalı bir evren. Hatta bu düzensizlik aslında kendi kendine bir düzen haline geliyor. Yani kaos aslında kozmosu veriyor bize ve kaos bize bu gerçekliği yaşatabiliyor. Kuantum evrenine göre siz hem insansınız hem değilsiniz. Arkamdaki kitaplar hem kitap hem de değil. Bir şey hem canlı hem de ölü. Çünkü her ihtimal aynı anda geçerli. Kesinlikle şu ya da kesinlikle bu diyemezsiniz. İmkansız dediğiniz her şey aslında olabilme potansiyeline sahip. Ve her an oluyor. Çünkü parçacıklar böyle ilerliyorlar. E biz bunu mikrokozmostan makrokozmosa çıkarırsak. Kendi evrenimize göre yorumlarsak. Paralel evrenler gibi bazı teorilerin de gerçek olma ihtimali. Oldukça yüksek oluyor ki zaten bizim bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz birçok şey hatta hemen her şey aslında kuantum fiziği sayesinde ki ilhamlarını da buradan alıyorlar zaten. Az önce duyduğunuz şeyler sadece bilim kurgu fikirlerinden ibaret değiller bunlar bilimsel gerçekler. Gözlemci etkisi, olasılıkların süper pozisyonu, kuantum dolanıklık, kuantum sıçrama ve daha birçok prensip ve efekt var. Ki bunların hepsine bu videoda ayrıntılı giremesem de bundan sonraki videolarda tek tek... Bütün önermelere, bütün teorilere ayrı videolar hazırlayacağım. Daha ayrıntılı, daha uzun, daha sistematik bir şekilde bunları ortaya koyacağım ve bu şekilde kuantum mekaniği nedir, kuantum fiziği nedir tam olarak doğru ve çarpıtılmamış bir şekilde bunları öğreneceksiniz. Kuantum evreni zamansız bir evren olduğu için ve biz de kuantumdan oluştuğumuz için biz de aslında zamansız olmuş oluyoruz. Tıpkı parçacıkların dalga fonksiyonu sergilerken bir anda parçacık fonksiyonuna girmeleri ve bizi kandırmaları gibi, geçmişi değiştirmeleri gibi aynı anda her şey olabilme potansiyeline sahip olmaları gibi biz de aslında böyle olabiliriz diye düşünebiliriz. Örneğin kuantum fiziğine göre maddeler, varlıklar tek bir geçmişe sahip değiller. Olası birçok geçmişe ve geleceğe sahipler. Çünkü zaman kuantuma bağlı bir şey değil. Kuantum evreni Zamanı da aşabilir ki zaman kavramıyla alakalı bir video yaptığımı söylemiştim değil mi? Şuralarda bir yerde şu an görünüyor olması lazım. Şimdi bu anlattığım şeyler de biraz fasafiso gibi gelmesin diye size bir örnekten bir deneyden daha bahsedeceğim. Schrödinger'in kedisinden. Şimdi şöyle düşünelim. Elimizde bir kutu var ve içine bir kedi koyduk. Kediye bir silah doğrulttuk. Biz kutuyu açana kadar kedi hem ölü hem de diri olabilir. İki ihtimal var. Ama kutuyu açtığımızda silah ya ateşlenecek ya da ateşlenmeyecek. Bu durumda kutuyu açtığımızda kedi ya ölü ya da canlı çıkacak. Ama biz kutuyu açana kadar kedi yine ölmüş olabilir. Silah yeni ateşlenebilir. Birçok ihtimal var ve bunların hepsi gerçek ihtimaller. Yani bu olmaz şu olmaz diyemezsiniz. Kesinlikle kedi canlı çıkacak ya da ölü çıkacak diyemezsiniz. Burada bir kumar var. Bizim evrenimize bizim yasalarımıza göre kedi sadece birisi olabilecekken ya ölü ya da diri olabilecekken, Schrödinger denklemine göre, kuantum evrenine göre her ikisi de gerçek. Siz kutuyu açtığınızda kedi ölü çıkabilir ama aynı zamanda kedinin canlı olduğu bir gerçeklik de ilerlemeye devam eder. Yani tek bir gerçeklik yürüyorken karar verdiğinizde o gerçekliğin etki edildiği ve edilmediği iki gerçeklik sürekli olarak ilerlemeye devam ediyor. Bizim verdiğimiz her kararda da bu sürekli devam eder. Ben şimdi dışarı çıkmaya karar versem farklı bir şeyler görürüm. Belki bıçaklanırım, belki ölürüm, belki biriyle tanışırım. Çıkmaya karar vermezsem burada otururum. Belki bir kitap okurum, belki bir film izlerim, belki depresyona girerim. Bunların hepsi farklı ihtimaller. Ve ben her tercih yaptığımda bunların hepsi eş zamanlı olarak yaşanabiliyor. Kuantum evrenine göre. Eğer biz parçacık olsaydık aynen böyle olacaktı. Ki parçacık olmasak da bunun böyle olmadığını kanıtlayamayız. Ki böyle bir şey varsa bu da kader diye bildiğimiz kavramın olmadığını gösterir bize. Zaten bu yüzden bu yaratılışçıların canını sıkan bir durumdur. Bu da gene kuantum teologları tarafından çarpıtılmış bir durumdur. Bu yüzden kuantum teologları ya da spiritüalistler belirli bir sınavdan geçtiğimizi ya da cennete cehenneme gideceğimizi söyleyen dinleri yok sayarlar ve derler ki insan her hayatını zaten yaşıyor. İyi olduğu, kötü olduğu... Her ihtimalini yaşıyor, dolayısıyla insan kimseye hesap vermeyecek. Bu da sizi reenkarnasyon gibi, karma gibi felsefelere götürüyor ve eski budizm inancından gelen bir inançla bu bilimi birleştirmiş oluyorsunuz. Fakat bunlara girmeyelim, biz yine kuantum süperpozisyon gibi, olasılık gibi şeylerden devam edelim çünkü zaten videonun sonlarına geldik. Daha basitten devam edelim. Tıpkı bu seçeneklerin genişlemesi gibi, evrenin de genişliyor olduğunu biliyoruz değil mi? Şu anda evren genişliyor. Bu bilimsel bir gerçek ki bu genişleme fikri de Big Bang teorisi ile aslında kabul edildi ki Big Bang teorisine göre durum şudur evren sürekli genişliyorsa bunun genişlemeye başladığı bir nokta olması lazım eğer biz filmi geriye sarar gibi evrende geçmişe gidersek bu genişleme daralacak daralacak daralacak ve o genişlemenin çıktığı ilk noktayı sıfır noktasını bulacağız yani şu an bizim tüm gezegenlerimiz yıldızlarımız bütün güneşlerimiz hepsi ufacık sıfır noktasında sıkışmış olacak. Bu da bizi iki fikre götürecek. Ya zaten yaratılan bütün şeyler ya da ortaya çıkabilecek bütün ihtimaller bu Big Bang'in sıfır noktasında vardı, yazılmıştı ve yazılan şeyler taşmaya başladı. Ya da bu sınırsız potansiyelden çıkan şeyler rastgele yaratılıyor, rastgele şekiller alıyor. Yani evren sıfırdan, yokluktan geliyor. Tabii ki bu. Big Bang teorisinin de aslında tam geçerli olmadığını söyleyenler ya da Big Bang'den önce ne vardı? Belki de evren zaten genişlemişti. Sonra Big Crunch denilen büyük çöküş yaşandı. Evren kıyamet gibi içine çöktü, paramparça olduğu sıkıştı. Enerji o kadar taştı ki tekrardan patladı, tekrardan çöküyor. Yani sürekli Big Bang ve Big Crunch yaşanarak aslında evren sürekli kendini bir çemberde döner gibi döndürüyor. E bu da tabii ki bilimsel bir... Fikir olarak sayılabilir fakat herhangi bir kanıtı ya da testi mümkün olmadığı için biraz riskli bir durum. Ki fark ettiyseniz zaten bizim inanç dediğimiz ya da kesinlikle bilimsel gerçektir bak bu da böyle söylüyor diye insanların ortaya attığı fikirler tam olarak bilemediğimiz henüz çözemediğimiz riskli durumlardan yola çıkılarak ortaya atılıyorlar. Örneğin evren tek bir sıfır noktasından geldiyse e bir de kuantum dolanıklık olayı vardı bir parçacık diğer parçacığı belirliyordu. Bu durumda bütün parçacıklar tek bir noktadaysa demek ki hepsi zaten dolanıktı. Bu durumda evren komple dolanık bir örümcek ağı gibi ve siz bir yere etki ediyorken kelebek etkisi olayıyla başka bir yere etki yapabiliyorsunuz. Burada kanat çırpan bir kelebek Çin'deki bir minareyi devirebiliyor. E, bu bilimsel olarak kanıtlanması imkansız bir şey fakat felsefe olarak buna bakarsanız evet. Ki zaten bu yüzden kuantum felsefesi diyebildiğimiz olay kuantum biliminden daha fazla popülerleşmiş halde. Bizim maddesel evrenimizde maddesel beynimizle yaptığımız yorumlamalar tamam belki çok doğru değiller ama her şeyin ardında böyle gizli bir kuvvet, bağlantıları kuran bir bilinç, gizli bir irade düşünürsek bu dediğim üzere bilimi alet etmek olur. Ki kuantum bilimi özellikle bizim şahsi fikirlerimize alet olacak kadar ucuz bir bilim değil. Eğer kuantum tanrıysa Kuantumdaki bu hareketler, tanrısal hareketlerse bu demek oluyor ki evrenin tamamı tanrısal ve bütün atomlar, bütün atomu oluşturan şeyler de tanrı aynı zamanda. E bu bizi de tanrı yapar, taşı da tanrı yapar, her şeyi tanrı yapar ve zaten buna panenteizm ya da panteizm diyoruz. Ki dediğim üzere bu inançlar eski Yunan'dan beri birçok kişiyle beraber fikirlere karıştı. Ve vahdet-i vücut, vahdet-i şuhut gibi kavramlarla bu bize tasavvuf gibi felsefelerle hatırlatıldı. E şu anda kuantum fiziğinde gerçekten de bu fikirlere destek olabilecek bir şeyler ortaya çıktığı zaman tabii ki de insanlar buna yapışacaklar. Ki eğer kuantum bilimini çok iyi bilmezsek ya da bunu iyi anlayamazsak bunun çarpıtılmaya çok müsait bir bilim olduğunu da göremeyiz. Çünkü gerçekten de ortaya çıkan yorumlar, ortaya çıkan bilimsel veriler Kafamızı karıştırıyor ve anlayamadığımız şeyleri de kendi kafamızı kullanarak yine yorumlamaya ve basitleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin kuantum dolanıklığını yani bir yerden çok çok çok uzak bir yere bile etki edebilmeyi tanrısal bir kuvvet olarak görebiliriz ya da buna tayyi mekan, tayyi zaman yapmak, keramet diyebiliriz. Ya da kuantum sıçramasını yani bir saniye bile sürmeyecek bir şeyde evrenin her yerinde tek tek ortaya çıkabilmeyi tanrı her yerdedir. Evrenin her yerinde bizi gözetleyen, her saniye her yerde olan bir şey vardır diye gösterebiliriz. Süperpozisyonla oluşabilecek, oluşma ihtimali olan, oluşmamış olan veya Big Bang sayesinde sürekli big crunch yaparak çöküp tekrardan çıkan evreni aklımıza gelmeyecek her şeyi görebiliriz. Fakat bunu yapmak için önce tanrı olmak gerekiyor. Ki tanrı da bilimin konusu değildir. Bilimsel verileri İnançla, felsefeyle karıştırmak çok doğru ve etik bir hareket değil. Çünkü bu şekilde insanları kandırmış oluyorsunuz. Şimdi biz kandırılmayız, bunları yemeyiz demeyin. Çünkü yediren her türlü yediriyor yaşam koçluğu ayağına. En basitinden şimdi YouTube'a kuantum belgeseli yazın. Çıkan 1,5-2 saatlik herhangi bir belgeseli açın. Orada bile birçok profesörün çıkıp da bu fikirlerin sanki gerçekten test edilmiş, gerçekten arkada bir bilinç varmış. İnsanlar sürekli renkarnı oluyormuş, evrendeki her şey Tanrı'ymış gibi böyle anlatımlar yaptığını göreceksiniz. Fakat işin içine birkaç tane profesör koydunuz diye o profesörlerin söylediği her şey doğru olarak kabul edilmemelidir. Şunlar da doğru olarak kabul edilmemelidir. Eğer bütün evren dolanıksa, insan da evrenle dolanık olur ve dolayısıyla insanın iradesi de evrenle dolanık olur. Dolayısıyla insan bedenini terk ederek astral seyahat yapabilir. Bu durumda astral seyahat gerçek olur. Ya da madem ki biz evrenle dolanırız, dolayısıyla madde maddeye etki edebiliyorsa enerji de maddeye etki edebilir mantığıyla. Uzaktan eşyaları kaldırıp telekinezi yapmak, uzaktan büyü yapar gibi birini öldürmek ya da nasıl olsa zaman da bizde donanık. O zaman ileriyi görebilmek, geçmişi görebilmek yani sadece astral seyahat değil kehanette bulunmak. Ya da bir insanın aklı da aslında bizim aklımızla dolanık. Dolayısıyla birinin aklını da okuyabilmeliyiz. Gibi gibi gibi bunları sonsuza kadar uzatabiliriz. Fakat sonuçta bunları kimse yapamayacak. Temelde gerçekten de düşünce gücü bir şeyleri etki edebilir. Ya da rüyanızda bir şey görürsünüz. Ertesi gün bu gerçekten de yaşanır. Ya da aklınıza birisi gelir. Bir saniye sonra telefonda sizi arar. Bu ne demek? Bizim açıklayamadığımız bir iletişim var. Ve beynimiz bazı şeyleri biz farkında olmadan algılıyor, yorumluyor. Ve biz bunu geç olarak görmeye başlıyoruz. Ki zaten bizim dejavu dediğimiz şeyler bile aslında beynimizde görüntülerin birkaç kere titreşmesi, aynı şeyin bize birkaç kere yansıtılması, Beynimiz bizi birçok konuda kandırabilir. Fakat sonuçta evren bizim beynimizden ibaret değil. Çünkü gerçeklik bizim algıladığımız gerçeklikten ibaret değil. Eğer biz kendimizi evrendeki en önemli varlık olarak görüp her şeyi bize göre olmalı diye düşünürsek sanki evren bize göre yaratılmış ya da biz tanrıyız, evreni yönetiyoruz gibi fikirlere kayarsak, e bu durumda işin sonu yok. Yani Gördünüz mü kuantum sıçramadan, dolanıklıktan taa nerelere geldik? Siz eğer böyle bir inanca girerseniz, evrende bir sistem, bizim çözebileceğimiz, yönetebileceğimiz, yani keramet, sihir, büyü, mucize diyeceğimiz şeyler yapabileceğimiz bir sistem geliştirirseniz ve bizim tanrı olduğumuzu, evrendeki her şeyin tek bir bilinç olduğunu, Evrenin tek bir şahıs olduğunu düşünürseniz, bu durumda bizim bir önemimiz kalmaz zaten. Ben şu anda Diamond olarak yaşıyorum, Diamond olarak hayatı tecrübe ediyorum, YouTube'a videolar atıyorum, farklı bir kimlikte, farklı bir karakterdeyim. Siz de beni izliyorsunuz. Fakat eğer biz bu kuantum felsefesini din olarak alırsak, bunun etkilendiği reenkarnasyon ve karma gibi fikirleri de almak zorunda kalırız. Ve tıpkı düşünce gücünün evrene etki edip geri dönmesi, karma felsefesinin gerçekleşmesi gibi, reenkarnasyonun da gerçekleşeceğini düşünmeye başlarız. Ben ölürüm ama beni oluşturan atomlar olmaya devam ederler. Beni oluşturan bütün bilinç gene evrende gezmeye devam eder. Benim ruh dediğim ya da adlandıramadığım bu kimlik yine evrende gezmeye devam eder. Başka şeyler de ortaya çıkar. Başka bir formda tekrardan yaratılır. Kuantum sıçraması yaparak başka bir insan olarak yine doğar. Fakat ben daimundı hatırlamam. Ben bu sefer Mehmet olurum. Tıpkı şu anda 500 yıl önce Çin'de yaşamış olduğum, küçük bir kız çocuğu olarak deneyimlediğim hayatı hatırlamadığım gibi. Hani herkes çıkıyor ya ortaya, ben Kleopatra'ydım hatırlıyorum diyor. İşte bunların temeli de buradan geliyor. Ve bizim bunları bu kadar çok duyuyor, görüyor olmamızın sebebi, kuantum fiziğinin popülerleşmeye başlaması. Fakat keşke fiziği popülerleşse, kuantumun daha çok felsefesi, teolojisi yani dini popülerleşiyor aslında. Hani biz aslında Tanrı parçacığıyız, hepimiz aslında Tanrı'dan taşan parçacıklarız diyenler var ya, İşte onları parçacığından tutup atacaksınız dışarı. Bilimi doğru düzgün öğrenmek gerekiyor çünkü. Tamam kuantum dolanıklık var, bu doğru bazı parçacıklar bazı parçacıklarla dolanık olabiliyor. Fakat evren tamamen dolanık demek, uydurmak demektir. Sonuçta her parçacık her parçacıkla dolanık değil ki. Öyle olsaydı birini değiştirince her şeyin değişmesi gerekirdi. Ya da kuantum sıçrama var tamam bu oluyor. Fakat bu atom altı boyutta meydana geliyor. Zaten atom ve atom altı diye ayırıyor olmamızın sebebi atom altındaki olayların atom üstü boyuttaki şeyleri gözle görülebilir şekilde etkileyemiyor olması. Öyle olsaydı eğer şu anda Afrika'daki bir aslan anında benim odamda ortaya çıkardı ve kaybolurdu. Bir anda etrafında bir sürü şey yaşanırdı. Böyle sabit bir evrende yaşayabiliyor olamazdık. Bizim algılayamadığımız, çözemediğimiz bir evrende bazı şeyler geçerli oluyor, bazı şeyler yaşanıyor diye biz bunları kontrol edebiliriz, biz de uzaktan bir şeyler başarabiliriz demek, fantezi yapmak demektir. Eğer bir görüş hem felsefi bir derinliğe yani anlaşılması için çok fazla çaba gösterilmesi gereken bir donanıma sahipse ve her topluma da uyabilecek bir esnekliğe sahipse, tabii ki din ihtiyacı ya da inanma ihtiyacı olan insanlar, bunu hemen kabul edecektir. Ki dürüst olmak gerekirse hayatı boyunca bir dine inanıp yine de inandığı dinin kutsal kitabını bile okumayan insanların oturup da kuantum ile alakalı onlarca araştırma yapmasını bekleyemezsiniz. E dolayısıyla onlara araştırma yapılıp öğrenilecek gerçek bilgilerden ziyade onların inanmasını sağlayacak, kendi kafanıza göre kurgulanmış ve size de kitap sattırabilecek bilgiler vermeniz gerekir. E böyle oldu mu da etraf tamamen saçma sapan bilgilerle kuantum işte bu gibi kuantumla herkesi iyileştirebilirsiniz, kuantumla zengin olabilirsiniz gibi fikirlerle tamamen saptırılmış bir bilim görürsünüz. Size çok basit bir örnek daha vererek artık videoyu sonlandırabilirim. Zira yeterince bir şeyler anlattım herhalde. Aklınızda kalan veya şunu niye söylemedin diyebileceğiniz diğer teorileri diğer fikirleri de bundan sonraki videolarda ayrıntılı olarak işleyeceğim zaten. Şimdi bir düşünelim çölde yürüyorsunuz, hava sıcak, susuz kaldınız, yoruldunuz. Bir süre sonra etrafta su görmeye başlayacaksınız, serap görmeye başlayacaksınız. Fakat su zannettiğiniz şeyi içmeye çalıştığınızda bu ne olacaktır? Kum olduğunu anlayarak tükürmeye başlayacaksınızdır. Siz su gördünüz diye nasıl ki o kum suya dönüşmüyorsa ya da bir şizofren yatağının başında bir şeytan gördü diye gerçekten de orada şeytan var diyemiyorsak Nasıl ki bir insana bazı ilaç tedavileriyle ya da beynindeki bazı noktalara saldırarak onu şizofren yapabiliyor, farklı bir gerçeklik yaşatabiliyorsak ya dolayısıyla insanlar da bize farklı bilgiler vererek gerçek gibi görünen şeyler gösterebilir ya da bizi böyle kandırabilirler. E kandırılmamak için de bilmek gerekiyor. Bilmek için de araştırmak, öğrenmek, objektif bakmak gerekiyor. Sırf burada bakın kuantum bu değildir. Bu yanlış diyorum diye bu size bütün inançlarınızı yanlış karşılıyorum. Hepinize dinsizliği öğütlüyorum gibi anlaşılmasın. Kimse kimsenin inancını belirleyebilecek ya da değiştirebilecek kadar kuvvetli değildir. İnsanlar kendi kabul ettikleri yollarda giderler. Herkes inandığı dine kendisine iyi geldiği işine geldiği için inanır. Siz bir psikopata adam öldürmeyi seven birine katillik üzerine kurulmuş bir din gösterin onu kabul edecektir. Dolayısıyla ister deist olun, ister ateist olun, ister teist olun, ister yine gidin spiritüalist olun fark etmez. Ben burada sizi eleştirmiyorum. Sadece bilimsel bilgiler vermeye çalışıyorum. Ve bunu yaparken de bilimsel bilgileri çarpıtan bazı insanların, örneğin sadece spiritüalistlerin değil, ya bu zaten şurada yazıyordu 1400 yıl önce diyen bazı cahillerin de bilgilerini burada engellemek istiyorum. Çünkü bilim böyle yapılır. Bilim objektif bir şekilde yapılır. Sadece bir kitabı ya da sadece bir bilgiyi alarak, sadece bu böyledir, ben ne diyorsam o mantığıyla bilim yapamazsınız. Öyle olsaydı şu anda elimizde olan hiçbir teknolojiyi kullanamıyor, hala elimizde taştan yapılmış mızraklarla hayvan kovalıyor olurduk. Ama bunları kavrayabilmek için önce kendimizi kandırmayı bırakmamız gerekiyor. Çünkü kendini kandırabilen biri herkesi kandırabilir. E insanları kandıranlardan da pek bir hayır gelmez. Sanırım elimden geldiğince bilgi verdim ve yeterince anlaşılır bir şekilde kuantum fiziğini özetlediğimi düşünüyorum. Tabii ki bahsedemediğim birçok şey var fakat bunlardan diğer videolarda bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.